Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, İngiltere'de Southampton Üniversitesi'nde bilim insanları geçen yıl ülkenin güneyindeki White Adası'nda bulunan dört kemik üzerinde incelemelerini tamamladı. BBC Türkçe'nin haberine göre araştırma bulunan kemiklerden önce keşfedilmemiş bir dinozorun boyun, sırt ve kuyruk bölümüne ait olduğu sonucuna vardı. Üniversiteden yapılan açıklamada yeni keşfedilen dinozorun yaklaşık 4 metre boyunda bir terapod Yani iki ayaklı olduğu belirtiliyor. Tyrannosaurus rex ile akraba olduğu belirtilen dinozorun 115 milyon yıl önce tebeşir dönemi olarak bilinen Kretesat döneminde yaşadığı ifade edildi. Yeni dinozora bazı kemiklerdeki büyük hava keserlerine atıfla Vectaerovenator inopidnatus ismi verildi. Tereopodlarda ve bugünkü kuşlarda yaygın olan hem iskeleti hafifleten hem de nefes almaya yardımcı olan büyük hava keselerinin yeni türün test edilmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Ve bir başka haberde Yeşil Gazete'den Elif Ünal aktarıyor. Antalya'da Kemer ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yer alan asırlık çınarların yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmesine tepki gösteren halk nöbetini sürdürüyor. Bölgede yaşayan ve nöbete destek olan Erdem Şenyer, Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada sabah saatlerinde bölgeye jandarmanın geldiğini belirtti. Şenyer'in aktardığına göre jandarma nöbet tutan kişilerin ağacın üzerine astığı üzerinde Canıma can kat, ben bir çınarım, ulupınarın suyundan nefes olur, ciğerinden akarım, yaşamaya var hakkım yazılı pankartı indirmesini istedi. Jandarma gerekçe olarak pankart açmanın yasak olmasını gösterdi. Bunun üzerine nöbet tutan doğa severler pankartı indirerek ağacı bu sefer renkli kumaşlar ve bayraklarla süslemeye başladı. İlk başta kesimlerin Karayolları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol genişletme çalışması nedeniyle duyumunu aldıklarını belirten Şenyer kesim için herhangi bir ekibin daha sonra gelmediğini iletti. Şenyer, Valilik, Kaymakamlık, Belediye, CİMER ve daha pek çok yere yazılar yazdık, dilekçiler gönderdik. Normalde bu ağaçların kesimi onaylanmış ancak yaptığımız başvurular sayesinde sanıyoruz ki şu an kesime ertelediler dedi. Tuttukları nöbette asırlık çınarların kesiminin kesin olarak iptal edileceği zamana kadar devam edeceklerini belirten Şenyer bölgedeki kişileri de kendilerine destek olmaya çağırdı. Şenyer biz istiyoruz ki yol olsun ama ağaç da olsun yol iki şeritten tek şeride düşürülebilir ya da ağacın etrafından dolanabilir hatta böyle olması hoş bile olur. Çözümü var. Sadece çözüm odaklı düşünen bir zihniyete ihtiyacımız var dedi. Yaşananların ardından Kemer Belediyesi bir açıklama yaptı. Belediye olarak doğanın yanındayız dedi. Vatandaşlardan gelen tepkilerin kendilerine de ulaştığını belirten belediye Instagram hesabı üzerinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kemer Kaymakamlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdik. Başkanımız Topaloğlu, Karayolları yetkililerinin söz konusu yolun yapımında ağaçların kesilmeden Doğayı korumak için alternatif bir proje geliştirdikleri bilgisine verdiklerini kaydetti. Umarım bu şekilde bu problem çözülsün. Çin'in Şanghay eyaletinde bir akvaryumda yıllardır esaret altında bulunan iki genç beyaz balina... İzlanda'daki Kletzvik körfezinde yeni evlerine ulaştırıldı. Kara hava ve deniz yoluyla 30 saatlik bir yolculuğun ardından körfeze ulaştırılan balinaların mutluluğu bakıcılarını da duygulandırdı. AFP'nin aktardığına göre 13 yaşlarındaki Little White ve Little Grey isimli dişi balinalar yeni evleri olacak 32 bin metrekarelik daha büyük bir koruma alanına geçilinceye kadar bu kısıtlı bölgede birkaç hafta daha kalacaklar. Sea Life Trust adlı kuruluşun Korumasına alınan 4 metre uzunluğundaki ve 900 kilo ağırlığındaki balinalar 3 yaşından beri birlikte yaşıyorlar ve denizin daha soğuk suları için hazırlanıyorlar. Kuruluş daha geniş bir koruma alanına bırakılmadan önce dış dünyadaki tüm faktörlere ve yeni doğal ortamlarına ayak uydurabilmeleri için bu iki balinanın kısa bir zamana ihtiyacı olacak diye açıklamada bulundu. Kanada'nın Arktik bölgesinde yer alan tamamen bozulmadan kalan son buzullarda ne yazık ki çöktü. Araştırmacılar buz kütlesinin Temmuz ayının sonunda yalnızca 2 gün içerisinde alanın %40'ından fazlasını kaybettiğini açıkladı. Milne buzulu seyrek nüfuslu Kuzey Kanada bölgesi Nunavut'taki Ellesmere adasının kenarında yer alıyor. Kanada buz servisi yaptığı açıklamada ortalama sıcaklıkların üzerindeki sıcaklıklar, Açık deniz rüzgarları ve bu sahanlığının önündeki açık su bu sahanlığının kırılmasının nedenleri arasında yer alıyor dedi. Huffington Post'un haberine göre Ottawa Üniversitesi'nde bir buzul bilimci olan Luke Copeland bahsi geçen buz kütlelerinin büyüklüğünü anlatmak için bu büyüklükte olan şehirler var. Bunlar büyük buz parçaları ifadelerini kullandı. Kuzey Kutbu son 30 yıldır gezegenin diğer kısımlarından İki kat hızla ısınıyor. Ancak bu yıl kutup noktasında gözlenen sıcaklıklar önceki yıllara kıyasla çok yüksekti. Kendilerini soğuk tutmak için gerekli yüzey alanından mahrum oldukları için bu durum özellikle küçük buzullar için daha büyük bir tehdit. Buzulların ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan anakaya daha hızlı ısınıyor ve beyaz rengin yansıtıcılığından faydalanamıyor ve bölgedeki erime süreci hızlanıyor. Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacı Derek Muller, buzul sahanlığı çöktüğünde buz tabakasından su akışını ölçen araştırmanın da yer aldığı bir araştırma kampının kaybolduğunu söyledi. Müller bu durum gerçekleştiğinde kampın içinde olmadıkları için çok şanslı olduklarını söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.